Den sabahlar başlıyor. başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın. Günaydın, günaydın sabahlar. Sabahlar devam ediyor. 8.36 oldu saatimiz. Biraz da gündemin en çetrefilli konularına da dalmaya hazırlanıyoruz stüdyomuzda. Ama ondan önce Oktay Demirci'nin bir ricası vardı. Tam anlamıyla uykumun açılması gerekiyor dedi. Çünkü uyku açılmadan gündeme dalmak gerçekten çok tehlikeli. Özellikle dağcılık yapmış olanlar bilirler. O yüzden biz de bir şekilde uykusunu açmanın yollarını arıyorduk Oktay'ın. Ve Oktay uykusunu açabilecek mucizevi şarkının ne olduğunu söyledi. Tabi bu şarkı sadece onun dinleyeceği değil. Sizin de dinleyeceğiniz bir şarkı olduğundan e, sorumluluğu var bu şarkıyı çalmanın. Biraz eskilere gideceğiz. Hakikaten eskilere, en eskilere. Yamanyum dediğimiz o döneme, tarihin Yamanyum dönemi olarak bildiğimiz döneme gideceğiz. Ve hepimizin aklına Yaman şarkı deyince gelen ilk şarkı. Çalacağız like it, like like it, like it, Evet vallahi ben Biz daha çabuk. yavanı olamaz derken Geldi hakikaten geldim İstersen o şarkıyı çalalım şeyimizi buluruz belki İsterseniz Hiç sesinizi çıkarmaya sevgili dinleyiciler Neler neler dinledik Az önce dinlediğimiz Nickelback Çok mu havalıydı sanki Yeke yeke iyidir Yeke yeke de samimiyet Coşku, vokal teknikleri, ritim ve anılar var. Hangi şarkı bunu geçebilir? Modern Sabahlar, Modern Sabahlar. Şatafat programı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8:47 oldu saatimiz güzel bir salı sabahında pırıl pırıl bir. Gökyüzün altında... ...bembeyaz kulaklık takmış Fahir önce bakıyor. Öyle sağ da şu anda 20 yaş attın. Teşekkürler lütfen. Ama Vallahi var ya nasıl imrendim. Nereye doğru attığını söylemek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> ben de ileriye doğru diye düşündüm ilk 20 deyinceye. Yani bir yaştan... ...yaşlı gösterdi bu Fahir seni. Tabii çok genç iş olduğu için... genç. Yaşımı Sen... ortaya çıkardı. Yani genç görünmeye çalışan yaşlı. Yaşlı evet. Ya ama öyle dediniz de yani hakikaten e, bunu kimsenin dayanabileceğiniz siz ortalıkta duran bu beyaz kulaklığa ne itibar etmediniz onu anlayabilmiş değilim. Ben orama burama sürdüm ama kulağıma takmaya cesaret et Onun ben kablosu de... dışarıda duruyordu ya. Aha. Sen ötekinin kablosunu çıkarıp bunu taktın. Evet. Öyle bir çabaya girmedim ben. <gülüyor> Benim için açıklama o. Valla ben dedim ki ya oh gençler bunu da unutmuş. Hemen onu ben alırım bir şey yaparım ki diyerek kulağıma taktım. Ve gerçekten çok mutluyum. Ne kadar güzel bir radyocunun ee, Yapacağım en güzel açıklama. <gülüyor> Kulaklığı kulağıma taktım. Hoş Şimdi geldiniz. Herde arkasıyla ilgili pek çok da bilgi veriyoruz. Kulaklık evet. kulağa takılıyor. <gülüyor> nasıl biz bugün FBI araştırması biliyoruz nasıl olduğunu. O nasıl olduğunu. Kan lekeleri için ne püskürtüyorlar Suçlu hangi profili yaşında? nasıl çıkarılır falan, falan Hepsini A'dan Z'ye. Siz de yavaş yavaş ders artık. Radyoculuğu da. Evet yani biz de bunu böyle direkt ders olarak vermiyoruz da satır araları dediğimiz satır aralarında veriyoruz değil mi? <gülüyor> satır arası doğru evet öyle veriyoruz. Evet hadi bakalım başlayalım o Bıçak zaman. Bıçak arasıyla Mevlana dediğimiz bir de aynı mı? Hayır. Değil. Ne farkı var? bıçak arası dediğimiz, Mevlana'da kaşar var. Bıçak arası dediğimizde bıçakla böyle. Normal kıyma değil de doğru bıçakla doğranmış kuşbaşı mı? Evet. adam, Valla bir Konya'nın var evet. onu da alıyorsun Fahir benden. <gülüyor> Estağfurullah Oktay Bey sizin yazılın. Ozon nedir? iyileşiyormuş. E, Almanya'nın e, biliyorsunuz Alfred Wegler Kutup ve Deniz Araştırma Enstitüsü var. Evet biliyoruz. Orada görev yapan fizikçi Markus Rex var onu da biliyorsunuz. Enstitüden çıkıyorlar herkesin elinde paso bira. <gülüyor> Çıkışta paso bira içiyorlar. Ya orada yalnız su gibi zaten abi. Abi evet ya. Onların kültüründe var sonuçta değil mi Oktay? Öyle açıklayabilir sonuçta... miyiz? Onların kültüründe var diyebilir yani miyiz? Yani bizim için soda neyse. Onlar için su şey bira, bira o. Bizde soda o kadar bizim yaygın, bizim yaygın değil, de mi ya. şey değil mi ya? Bizde soda yok maalesef. bir şey Soda diye bir şey. Bizde çay neyse onlarda bira var öyle de. Evet. Bizde soda bir şey içeyim ama ne içeyim diyen adamı şaşırtan iç, içecek olarak. Çay kahve bir şey içer misiniz? Yok soda... Soda içelim. <gülüyor> soda deyince gözleri parlayan insanlar. o adam ne etmiş ya o adam sıcak bir şey içmek istemiyor. Diyor başka ko kola mı falan filan. Yok. soda da bak soda içelim. Diye başka bir dünyaya gidip gerek. Kü küçük de bir şişe ya kısa bir yolculuk hayal dünyasına sonra dönüp geliyor geliyor. Neler neler, neler neler neler neler. Adeta şiir destan ya. Ege Kayacan destanı ya. <gülüyor> Ozon tabakasında küçük de olsa düzelmeler olduğunu söylemiş Markus Reck. Şu biber gazın da böyle... Şey kullanmasaydık bol kullanmasaydık iyice kapanmış. Türkiye'deki demeden. biber gazının etkisi olabilir mi tabii acaba ki. bu? Ha, ben de onu diyecektim. Zaten yani... direkt Türkiye'nin üstündeki yerde o kocaman biraz delik olmaya başladı. Delik değil tedavi edici özelliği diyorum ben. Ha, yani. Biber gazının tedavi ya. edici özelliği. Aa, Aa Ay, öyle bir şey dilemedi. de olabilir. Bu ilerleme ne? Şey biber gazı değil mi? Ben olumsuz diye düşünüyorum. halbisi Ay, olumlu. olumlu. Ha. Hangi gazeteci gazetecilik faaliyetlerinden dolayı içeride? <gülüyor> Ay yanlış yerde söyledim ya. <gülüyor> <gülüyor> Üzür dilerim. Bu durum gerçekten de çevre politikalarını alkışlamamızı gerektiriyor demiş şey. Ee, Marcus Rex. Önceki Ram Marcus Rex'i sonra da florokarbon gazından bütün insanoğlunu uzaklaştıran tüm bilim insanlarını ayakta alkışlıyoruz. Bilinçlenmeye sağ olun. Ozonumuz iyileşiyor yani. Sarı kırmızı bölgeler. Böyle fotoğraflar vermişler hakikaten 1982'den. Ozonumuz hayırlı olsun. Belediye ozon attı güzel böyle. Yani zamanında neydi? Ozon tabakası denildi. dünyanın sonu geldi. Demek ki toparlanıyormuş. Dünyanın sonu geldi diye o kadar da... Yaygara yapmaya gerek, yok. gerek yok. yok. Yani dünya... Ne diyorlar? Evren için 15 milyar... Ne ozun şeyler diyor. görmüştür o. Ne badireler atlatmıştır. Oo. Yani insanoğlunun ayağa kalkıp da medeniyet kurulması... Birkaç milyon yıllık şey. Birkaç, birkaç milyon mu? ne yaptın şey ya birkaç milyon yılda ne medeniyeti geldi? Yani ben hani medeniyeti demiyorum da daha ayağa kalkmaktan Ay, itibaren medeniyet. Ege izinleri ha, yani. falan da koyduğu içine izinler mizinler birkaç yani, milyon yıl sürer. Hayır. Biz gideriz daha 15 milyar daha yaşar dünya hiç kimse dert etmesin. Başka ahtapotların devri gelir nasıl dinozorların vardı şimdi insan ki biz kendimiz kendi kendimize şey diyoruz. Şu anda dünyada insanların devri. Belki tavşan da aynısını diyordur yani. Şu anda dünyada bizim evimiz de abicim diye dolaşıyordur tavşanlarda. Öyle diyor yani, tavşanı ben kulaklarından <gülüyor> öperim ya. Vallahi, <gülüyor> Vallahi öpersin yani. E, o yüzden biz biteriz başkası gelir. Eğer derdimiz gezegense başkası Sesini icat sonra <gülüyor> beni inandıramayacak <gülüyor> hiçbir şey yok. Bir, ne diyor yani plastik atıklar denizde 1 milyon yıl mı kalıyor? 100 bin 500 kalıyor. bin. Ha, 500 bin. E tamam. Bir milyar yıl söyle hiçbir şey kalmaz. yok yok Ozana bakıp da Ozandaki bu iyileşmeye bakıp da Ozan, ozan ne oldu? Ozan Ozan <gülüyor> ne ya bilinç altındaki <gülüyor> kimdir bu çık oradan. yani Ozana lütfen ona bakıp da bir rahatlama olmasın ya Ozonun tek avantajı iyi iyi olmasındaki tek şey bizden uzak olması Ege yalnız yok, erkek çocuk yani... için güzel bir isim onu da beğendim Ozo Ozon. Ama ozon çamaşır suyu demek değil mi Ankara'da? Klorak senin dedi. İzmirde koysan mesela. Ankara'da da Klorak koyabilirsin çocuğunuz. Klorak üzerine. marka ya. İzmirde Klorak koyma. Marka. İzmirde de ozon koyabilirsin çünkü Ankara'lılar ozon diye biliyor Ankara'lılar ozon diye bilindi. Yıllarca beni böyle bildiniz. Bana öyle öğrettiler çünkü Ankara'ya geldi. Bilmiyorum ben çok şey yapmıyorum ya ozon. Aman hiç öyle bir şeyimiz yok ya. Ankara'lılar ozona karşı. Karşıdır da <gülüyor> En da azından de, ozon diye Neye karşı değil. olduğunu biliyordur en azından İzmirliler ozonla da karşı değil mesela Yani <gülüyor> Kloray mesafeli ama ozon konusunda nötür Nö, Yalnız Nötür baba <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorsun oraya Nötür baba nötür baba şu konuda düşüncelerim çok garip <gülüyor> ne yapabilirim? Ne yapabilirim. <gülüyor> Hemen bir kaset koyuyor. Ee, ondan sonra dans etmeye başlıyorlar <gülüyor> <gülüyor> ve ortadan cevaplar. Vallahi bilmiyorum. Vallahi demiş e, Mark Markus Rex o kadar da rahatlamayın demiş. Ozon tabakası tamam iyileşti ama yine de siz 30 40 faktörlü şeyler kullanmaya devam edin Siz Güneş'ten... Gene bakarak olun demiş. Bakarak Nereye? Olun demiş. Yukarı bakarak olun demiş. Vallahi öyle de o kadar da bir rahatlamaya sağ, girmeyin. Sağ olsun dedim. ya Markus ya. E o zaman ben bir müjdeyi de vereyim. Markus dayıya buradan selam olsun. Siz sokakta bir adam görseniz. Evet. Dayı mı deriz? Dayı mı dersiniz, amca mı dersiniz? Bak, mi işte ben enbi derim. derim. Ben dayı diyorum bazen. Dayı mı diyorsun? E, diyoruz ya o gün o şeyleri bizim bahçeden taşları almaya gelen adamı. Sen, sen bana dedin diye ben ona dayı dedim. Dayı diye seslen şunu dedin ya. Ben ondan yoksa ben o adama amca derdim. <gülüyor> ondan bakmadı zaten. <gülüyor> Benim, amca deme yaşın geçti artık. Evet, ya, oktar, sen, sen kendin kim? amcaya döndün. Saçlara bak. ben, e, ben, ben kar esas dayı... gibi oldun. <gülüyor> esas... Ona bunu amca diyorsun. <gülüyor> dayı olmaya yaşım geçmedi mi? Üç kere dayı oldum ben ya. ya beyefendi diyeceğim. Ben dayılık normalde bir beyefendi boyu. diyorum. Ya, yok dayı, dayılık şeydir ya. O biraz ince çizgilerle birbirinden ayrılmış. ince ve derin çizgilerle. Şimdi o adamla samimi değilsin. Yaşça senden amcalık müessesesi kadar büyük bir Samimiyet gerektirir amca biraz. Dayı da biraz bir mesafe vardır. Mesela işte kadınlara teyze deniyor ya. Hı -hı. Hiç hala dendiğini duymadım ben yani. Öyle bir, mesela anne tarafı. Yenge kadın... diyorsun. Yenge mi? Yenge Tabii. denir hala denir. Hala denmez de yenge denir. He. Teyze denir. O zaman ötekine de enişte demek lazım. Öteki dediğim erkeğe. Yani ya amca diyeceğim ya enişte diyeceksin Enişte de biraz akrabalık işin işine giriyor. Teyzem kocası kimse enişteyi demek istemiyor yani en orada. Yani beyefendi tabii. Yenge... Bazen beyefendi, beyefendi ateşinize olabilir mi bacım? Bir şaşırıyor bana beyefendi dediler diyor. Hiçbir akrabalık şeyi olmamasına rağmen ateş istedi diyerek. Yani böyle bir durum var. Ay, marmara Denizinde... Sevgili dinleyiciler bir durumu daha <gülüyor> gündeme getirmiş olduk. Buyurun efendim. Bir başka durumda sizlerle beraberiz. Marmara Denizi'nde son bir ayda 7 tane dev köpek balığı. Wow. Ee, evet yakalandı. Boyları wow. bir buçukla 5 metre arasında değişen köpek balıklarından. 5 metre köpek balığı mı? Hepsi de camgöz cinsi. Camgöz ağırlığında... cinsi, cinsi değil mi? Camgöz. Evet. evet vallahi. Nerede bu? Akdeniz'de mi? Marmara Marmara köpek marmara. balığı kaynıyor Ondan sonra efendim şöyle oldu böyle oldu. Demiyoruz. Nisan ayında ben uyarımı yapıyorum. Ondan sonra Vay efendim şuramı ısırdı. Bilemem. Ben zamanında uyarmıştım. Deme hakkını sahipsin. <gülüyor> Doğru. Yalnız en kötü tarafı sen şimdi böyle uyarılarda bulunacaksın. Millet sana deli gözüyle bakacak. Deli göz. Halbuki benim bahsettiğim can göz. Can <gülüyor> <gülüyor> Zehirleyip kaçtım ben. Vallahi billahi. <gülüyor> Ciddiyiz Yani o kadar hızlı ve seri ki bazen ağır çekimde seyretmek gerekiyor ya bu hayvanlar dünyasını. Oktay Demirci'nin o zehrini bak. Tık tık. Tık tık. Yani... Yavaşlatılmış çekimde bile... Yavaşlatılmış yavaş şey çekim yani. ve klasik müzikle <Gülüyor> O Ozan güzel bir şarkı çalalım. Ya, ya bir dakika. Ya da gene eskilerden. Da. Bir dakika. Hayır niye bir dakika şarkı... Bir sürü haberimiz var bir sürü. Yarı eski. Var var geldi geldi. Geldi. Ne çalıyor? Ne çalıyorsun? Tunay. Şeyi çalsana ya. Dur hocam. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo türbostum modern sabahlar devam ediyoruz sevgili sana severler... buysunlar efendim yeni bir saatin başında yeniliklerin heyecanıyla daha da tazelenmiş bir şekilde karşınızdayız. Refresh, refresh teknolojisiyle hizmetinizdeyiz. Refresh anlamayanlar için F5. ...teşekkürler lütfen. Fakir. Yarın öbür gün dışarı çıkacaksınız... ...sinemaya gideceksiniz, yemeğe gideceksiniz... ...fakat Melek Yavru'nun size bir ayak bağımı oluyor... ...peki onu kimi bırakacaksınız? Ayak bağım ne demek ya, o benim can yoldaşım. Can bağı dedi, can bağ dedi. Başka bağı dedi... ...bağı yok ya, hiç bağı yok... <gülüyor> Vallahi kodum ya melek yavrun ya. Ananıya bırakacağız. Ananıya bırakacağız diyor Regis. Başka nereye bırakabiliriz? Başka nereye bırak? Babana bırakabiliriz? Babana bırakabiliriz değil nereye mi? Bıraktım. Başka nereye bırakabiliriz? Sarı şeker çıkacak şimdi. <gülüyor> Heize'ye bırakabiliriz. Heize'ye bırak. Peki bunların hiçbiri yoksa ünlülerden birine bırakacak olsanız kime bırakırdınız? Aa çok zor soru ya. Çok zor Vallahi soru. Vallahi bırakmayacağım ünlü belli. Angelina Jolie. Ya bravo. Sen yarım saatliğine <gülüyor> bırakıyorsun bir döndün nüfusuna <gülüyor> geçirmiş. <gülüyor> Vallahi ha doğru söylüyor. Ya da üç, evet, evlattık ev mi onun? Ya da ama. mesela bıraktığın gece başına, akşam başına bıraktın, Gece döndüğünü üç tane vermeye çalışacağız üç sana. Tane o da olabilir. Çünkü nüfusta kesin onun tanıdığı var. Bir telefon ediyor. Racer bize bir tane evlatlık şimdi elimizde. Onun evrağını hazırla. Ben sana sabah ben yollarım. Sabah yollarım diyor. Zaten bırakma. tanıdıkları varmış. Böyle Angelina açıklaması var. Nüfusta bir adam var. Ona bir şey yaptıramayacağın şey yok diye açıklamız var. Tabii canım. Neydi adı? Neyse boş belediyesi. ver. Ha bence de boş ver. <gülüyor> New York Belediyesi. Evet. Ee, şimdi hemen bu ünlüleri bir sayalım. Bir. Bir dakika. Ne, ne, hangi bu, ünlü? ünlü ne, Çocuk, bırakılacak, Çocuk yani. bırakılacak ünlüler. Çocuk bırakılacak Ben ülkemizden bir ünlü de ünlü terşebilirim ya. Kim mesela? Enrol Evgün mi? Ee, yok en ben güven verici adam bırakacak, olsam, ee, velev bırakacak olsam velev ki bırakacak olsam velevki huysuz vircine bırakırım ben ya ben çok güveniyorum huysuz vircine tamam güzel şey yaparsın da çocuğun şeyi değişir neyi <gülüyor> katina, katina katina diye dolaşır bir çocuk uyurken ne söyleyeceğim? canım evinde de huysuz vircini dediğim Seyfi Dursun onunla bırakacağım ha, yani. o zaman öyle de huysuz Seyfi, Seyfi abi deyince, diye gideceğim ben yanına Seyfi abi diye yani şey, lütfen şey yapar mısınız ben size? kime bırakacağımı biliyorum Lightsell selam. Aa bak o da güzel. O da güzel. Çok güzel bakar. Eminim yani. Ama o artık şey oldu biliyorsun. Arka sokaklardaki şey arka oldu. Sen. O zaman şey. Selami deme ona. Odalar. Adam oldu? beş yıldır arka sokaklarda oynuyor. Hala gelmiş Kaç adam. Kaç 5 fire. 5 yıl dedim ben. Ben Akasya durağını bırakabilirim. Akasya durağını durağı bile. yani. Sıkalace <gülüyor> <gülüyor> ya değil. Ay ne güzel ne güzel. Ee, şimdi sen o, fire. Ben bir, ülkemizden, ülkemizden birine Ülkemizden bırakacak olsam e kime bırakmak isterdim? Gülben Ergene bırakırsın sen. Benim de aklımdan geçiyordu bir ara Gülben Ergene. ben gidip ağzımı yıkayacağım. E sen, Gülben Ergen mi Hülya Avşar'cım mısınız diye konuşurken sen, ne sen Gülben Ergene. Hep Hülya diyecektim. Ben, Hülye Bence, ben bu Gülbenci bu. Sensin değil mi Gülbenci? Ben Hülya Avşar'a bırakabilirim. O zaman sen Gülbene bırakacaksın aga. Sen Hülya'ya ben de Acu'ya bırakacağım. Gülbenci olması kadar <gülüyor> Net bir hafta var mı? Sen? Gülbenci. Bir zamanlar sevgili dinleyiciler o zamanki siyasi durum benim Gülbenci olmamı gerekiyordu. O, <gülüyor> o boşlu üstüme yani hala yapıştı. Artık demokratım Gülbenci değilim demokrat. Eee Haldun Dorman sana sormadı mı yıllarca? Aboşçu musun, Fridevçi misin? diye? Seçmedin o, o zaman hiç seçmedim ben ortadaydım. Aboş'un da beğendiğim tarafları var. Firdevs'in de beğendiğim tarafları var. Ben angaja olmak istemedim için bu tarafa. Evet. Bir gün Aboş'la Firdevs'i de lütfen programımızı alalım diyorum ya. Alalım ya. Şeyi aldık çünkü Barış'ı. Barış'ı aldık. Aboş'la Firdevs'i <gülüyor> alamadığımız <gülüyor> için. Ve Tarik'i de alalım lütfen. Ofaman Tarik mi? Ofaman Tarik. Yok ya Ofaman lan Nalan'dı. Evet. O, o, o, o, ha, o, o Tarik o, o, mi? O, tarik, evet, evet. o Tarik'ten bahsediyoruz. Şimdi kimlere Sıkkı. bırakabilirsin? Yurt dışında olsaydın kime bırakabilirsin? Tabii ki. Bir, aktör Matthew McNaff Hmm. Niye? Bilemedim. Ya şu şey var. Ne bileyim adamlar tamam, öyle, bir, öyle bir... tanıyoruz demek da. Demek ki öyle bir intiba yaratmış. Çocuk bırakılacak. iki Oscar ödüllü listenin tek kadını Meryl Streep. Meryl Streep'e ben de çocuk bırak bir hafta da almam. Asil döner çocuk bir adam. bir hafta bir 15 ya. gün bırak yemin ediyorum 3 kademe atlar. O çocuğu öylesine eğitir. vallahi kadın güzel yapıyor. Meryl Yap. Streep'in en önemli özelliğini ben yeni fark ettim. Çok komik bir insan olması. Yani Glenn Close'dan ne kadar çok korkuyorsan Man's Tip'ten de o kadar... E, Close'dan ee, ben de çok korkuyorum. Üstelik çok o Damages'den sonra ben o... Çok korkuyorum. Yemin ben. ediyorum yatacak yerim yok ya o kadının. Bir bakışıyla beni var ya hemen oraca doldururma. Mum gibi diker. Hayır oraca altımı doldururum zaten. yani öyle söyleyeyim sana. Ufak öyle sahip çıkamıyoruz diyene mum gibi dikerim diyormuş. Glenn Close. Glenn Close hakkında şöyle de bir düşüncem var. Hani bazı artistler böyle bir talk show'a çıkıyor şey oluyor evet. ya. Evet. Kötü adam evet. ama dünyanın en komik adamıymış meğer. Hı. Normal halde. Glenn Close'da öyle bir şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep bir gerilim gözler bir fırsat. Peki furfa. Glenn Close mu? Tilda Swinton'muş siz daha çok. Korkutunuz. Tilda'yı bilemedim. Tilda bilemedim. Swinton böyle bir Bana bir şeyini söyle. Şeytanı gibi bir kadın var ya. <gülüyor> tamam, hepsi bana Şam şeytanı gibi gözüküyor. Şu anda da Zirve'nin <gülüyor> tepesinde Glen Close var. Şamla ilgili şey yapmayın lütfen. Evet ya. Yani. Şu anda kritik dönemeceden geçiyor. başka öte benzetme arıyorum. Glenn Close daha böyle şeytanın gidip ne yapabilirim efendim? Nasıl bir bir kötülük ne geliyor acaba yani... falan diyebileceği bir yapısı var Grand evet. Bir üst mertebe bu. En üst mertebe. Peki bana bu dediğin Tilda'yı bana biraz acık anlatır mısın? <gülüyor> Neyden tanıyorum ben? Böyle böyle Sarı. bir şey. Yani bunun mesela mahallede lakabı büyük ihtimalle sarıydı. böyle hmm. düşün. Ki, Kaç Kevin hakkında ruhu, her şeyi en son bir kadın gibi bir şey En son olacak. orada sen izledim mi o filmi? Kevin hakkında her Kevin şey. Kevin hakkında konuşmamız lazım Baby diye bir filmi vardı. Ha. Oğulları onu izledim mi? Benim aile bir işim vardı onu şey yapamadım. Hmm. <gülüyor> tamam canım yani <gülüyor> geçen çarşambaydı. Doğru ya, evet. öyle bir şey. Neyse canım <gülüyor> ben neyse onu bana bir gösterin lütfen. Rock müzisyeni Dave Grohl. Dave Grohl. Rock müzisyeni Dave Grohl. Hadi Biz bilmiyoruz da yani bu Matthew McAfee'nin neden Mac popüler oldu. Senin bilmen lazım Ege. Ben biliyorum zaten. Çünkü her hafta başına ya. sıkıştığı zaman yani çocuğu Ali'ni bırakacağın kişiler bunlar yani. Hadi ben biz faalde bilmiyoruz. neden olduğunu da biliyorum da adamın kim olduğunu bilmediğimden Aa, neden David olduğunu söyleyeyim. Matthew McAfee'yi nasıl bilmezsin? Ha Matthew McAfee. Aaa diri vücudu ve şeyle. Aa, e tamam. Tamam, Peki, em listenin başında da bir numara kim yer? George Clooney mi? Maalesef. Robert Redford? Maalesef. Demek ama ki. iyi yani onlardan O, ya, o yani e stilin genç mi? biraz daha genç artık çok yaşlandı o yüzden O kanepeye otururken kalkarken ses çıkarıyordu Ne hikayeler vardır onda ya Ne hikayeler vardır, <gülüyor> <ne> vardır. <gülüyor> ne ne Redford'u sen şey filminde görmedin galiba Ben sana söyleyip ilerlemiş yaşına zaman 20'lik delikanlılara ben bas bas bağırtıyor orada 20'lik delikanlıları Taş çıkartırsın Hangi diye. film olduğunu hepimiz meraklı bekliyoruz şu an Ama bu sahneye düşen general vardı ya sen dediğim film 20 senelik Ya yani <gülüyor> sene sene. Abi 10 yıl önce öyleyse 10 yıl sonrası da. <gülüyor> ben de yeni bir filmini soyacaksın diye şey yapalım. yeni Adam, bir film var huzur çok elinde çok geçen hoş bir filmdi. O da onu da sevidesin. Listedim 1 beyaz melek mi? Masuk kırmızı gelen. <gülüyor> <gülüyor> Listem bir numarası da erkek mi var? Erkek var. Bir dakika. Ama söyleyelim. aynı Hayır. ekolün gençlerinden gitseniz chat diye bul, chat diye bul. Aynı ekolün gençlerinden George Clooney dedik Oğlum işte en üst mertebede Robert Redford. Tamam. George sezon... Clooney. George Clooney onun bir alt şeyi var. Genç mi? mi? İşte oğlum üç sez, üç generasyon, üç jenerasyon. Robert Redford, George Clooney, in aşağı kim oldu? Nastya Keys kimi? Mi? <gülüyor> <gülüyor> Johnny Depp mi? Değil. <gülüyor> ben bir üçüncüyü bulamıyorum onlara benzeyen. ya Matt o... Damon. Aa, Matt Aa, Damon sevgili Metçiler şu anda çok üzüldü. Metçiler çok üzüldü. Met Damon listenin bir numarasında. Melek yavrunuzu Met Damon'a da gönül rahatıyla bırakabilir. Dilediğiniz yerlere. Met Damon'a bırakıyorsan öteki adama da bırakırsın. Öteki Onlar aynı kim? tip. Öbür adam ki. Beneflek mi? Beneflek. Onlar zaten Ecuri. Onlar hep aynı. Matt bıraktığın zaman çocuğun Beneflek'e gitme durumu var zaten. Aynı ekolün soyu diyorsunuz. Beneflek'in yani. zaten çocuğu var o iyi de bakar. Rokoli mu Rokoli yedirir. Yedirir yedirir ya çocuğun. Ya da götürürsün sen dışarıda şey yaparsın. sen. Ya. Ya dışarıda yesin. Hayır dışarıda yesin istememişsiniz. Anlamadım. Götüreceğim dediğimi şey mi? Bilmiyorum. Yemeği yapacaksın. Sen de yanında götüreceksin. Atıyorum soluk öfte götürdün. Ha, bunu da, bunu, bunu da yedir. Bunu da yedir. Isıtır verirsin diye. Bayılır bayılır dedi. Matt Damon'ın bu duruna bayılır. Nasıl piti bir o. Çam, <gülüyor> Ağzının kenarları pirinçli böyle şey. Çocuk yedi hepsini yedi. Maşallah. Peki mesela ikisiyle de aradığınız çok iyi. İkisi derken? İşte söyleyeceğim şimdi. Hangisini tercih edersiniz? İkisi de bunu acayip gönüllü. Ee, çok da hevesliler. Ajda pek mı? Sezer Aksu mu? Ayy. Ajda çocuk, çocuk bırakmak için al birini çocuk bakma konusunda Ajda öbürünü. Pekkan ya kesinlikle Ajda Bak, Pekkan çocuğu olmamasına rağmen Ajda, Ajda Pekkan'ı tercih acıdı. Çünkü onu el <gülüyor> Bak, üstünde tutar. Dikkat et. Sezen Aksu biraz prensip sahibi gibi geliyor bana. Ondan bana yani şey gibi. Ajda, gibi. Ajda Pekkan'da da var o prensipler. Gösterdiğim ya. prensipler. <gülüyor> ya tamam o prensip vardır muhakkak vardır. Herkes prensip sahibi de. Sen de mi? Sen... Değil mi Aziz yani. Ben vallahi o akşamki planımı iptal ederim böyle bir durumda. Çocuğu böyle bir strese sokmak istemem. Çünkü onun da böyle Peki bir... Peki iki, mesela iki çocuğum var Faiz? Dinleyicilerimize soralım olsun. Özellikle annelere buradan ses dinliyoruz. Kim kime çocuğunuzu? 210-30-30. Bak herkes Sezen'i şimdi. Ünlülerden şey kime bırakırsın? Hayır canım Sezen'i diye değil. Aziz de Sezen'e de cevap versinler. Tamam önce Kendi ona... alternatiflerini de söylesinler. Ama... Ve... Ben Faire dinleyicilerimize verirken... Gel, gel. gel üstüme, üstüme. gel. Her İki çocuğum ele. var Faire. İki çocuğum Allah bağışlasın. Birini, birini birine mi bırakırsın? İkisini de birine mi bırakırsın? Yoksa evinde oturur musun? Riski dağıtmak adına birer birer mi bir bırakırsın? Birer birer mi yoksa hani ikisi hangisi? R risk. Dur sol tek. What is risk diyorum yani bak dikkat <gülüyor> Resmen what is risk sorusunu is canlı is risk? yayında sordum nokta Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? İrem ben. İrem Hanım hoş geldiniz. Nereye merhaba. bırakırsınız çocuğu? Şimdi çocuğum yok benim ama şöyle bir fikrim var duyduğum kadarıyla. Nerede? Yani çocuk nasıl anlatayım? Ajda Pekka'nın çok estetik yaptığı için... Evet. Uyurken sanırım gözleri kapanmıyormuş. Çocuğa bakarken de mesela uyumak istedi. Şöyle. Arada bir kestirse mesela. E tamam. Çocuk ona uyumuyor sanacak. E tamam. Bir yaramazlık yapamayacak mesela. bak çok O güzel. zaman Ajda Pekkan mı diyorsunuz? Ajda Pekkan diyor. Ajda Pekkan'ın Pekkan dezavantajını avantaja çeviriyor. Evet. Evet, evet. Korkar Dezirat çocuk. Mıyır mıyır öyle hani duygusal duygusal çocuk bayılabilir yani ee, Sezer Aksu bütün gün evde şarkı söylemiyor ki o zaman <gülüyor> yemek yiyecekler onu da duygusala bağlayacak işte evet. güzel yiyorsun falan tamam canım Ajda Pekkan niye olduğunu anladık zaten şimdi tamam. durup dururken Sezer Aksu'ya da bir işiniz düşer <gülüyor> ayıp olmasın yani şimdi <gülüyor> çok teşekkürler görüşmek ederim görüşmek üzere evet mantıklı ben yani zaten Ajda Pekkan'ı klasından dolayı bırakıyorum ama uyumaması da ayrı bir avantaj Hayır, tabii canım. bence de en güzel şehir efsanelerinden biriymiş. Aynen. Uyurken gözlerin kapanmaması. Hakikaten enteresanmış ya. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, good morning. Maales. Maales, maales, maales. Ay, vallahi herkes bir çocuk sahibi, ger ger efendim. gerçek bir çocuk sahibi olsa çok daha mantıklı bir cevap olacaktı. Ben de, de acılıcıyım ya. Günaydın acılı efendim. Günaydın. Hayır, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Sevgin ben. Sezgin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Çocuğunuz, çocuğunuz var mı? mı? Ee, yok, hayır bekarım. Bekarsınız. Peki, e, yarın öbür gün çocuğunuz olursa kime bırakırsınız? Ya, e, yani ben de bırakırım ya. Ajda mıcasın mısınız sizde? Yok, aslında öyle değilim. Ama şimdi Sezen Aksın'ın bir kere... Kulisine girme fırsatı buldum. Bu konser sonrası. Biraz dumanlı bir ortamdı yani nasıl anlatsam. Tamam Ay, sigara e falan içiliyordu içeride yani sigara, sigara, içime, sigara şey içmişler demek ki. Bir örnek olmasınlar yani. Çocuğun parmak kadar ciğerleri mahvolmasın. Mahvolmasınlar. Mahvolmadı. Peki evet. bir şey soralım size Sezgin Hanım. Çocuğunuz var üçümüzden birine bırakacaksınız kime bırakırsınız? Vallahi ben üçünüze birden bırakabilirim. Hayır istedim. üçümüzden birine bırakacaksın. Ama benim kulisimde <gülüyor> sigara içilmiyor öyle düşünür Sezgin Hanım. O, o konuda seçmek çok zor yani. Hayca, çocuk yapayım. bırakıyorsunuz ne olacak? Ege'nin maşallah, Okta'yın durumu malum. E, benim deseniz hakeza yani. hayır gerçekten çok açık, çok, çok açık. ayrıntılı <gülüyor> açıkladım. <gülüyor> çok siz hiçbir Peki, şey e, e, e, e, Ege'nin çocuğu var bildiğim kadarıyla e, ona ona bırakırım. Benim, yani sırf ha çocuk... başımda zaten çocuk var yetmiyor bir de siz mi okuyacağız Yo babalık tecrübesi olduğu için. Ya babalık tecrübesi de ama demin az önce Ajda Pekkan'la Sezen Aksu derken yani orada Ajda Hanım'ın da bildiğimiz kadarıyla çocuğu yok ama herkes çatı çatır Ajda Pekkan'a bırakıyor. <gülüyor> i̇şte Sen Ajda Pekkan'ı mı kıskandın Fahir az önce? Için. Yok hayır Ajda Pekkan'ı ne kıskanırım. Canlı benim bir ilk gerçekleştirip Ajda Pekkan'ı mı kıskandın? Ya o kıskanma değil de. Ya böyle, tabii şimdi yani sonuçta Fahir sinirlenmiş. Sezgin Hanım'la Sezgin Hanım oğlum taktik... Türkan. Evet. Çok teşekkürler Çok Sezgin. Sezgin Hanım. A. Sağ olun Sezgin Hanım. Sonuçta Sezen Aksu'nun kulisini görmüş. Ajda Pekkan'ın kulisini görmemiş ki.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 Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar Modern Sabahlar devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30 Bir ünlüye çocuk emanet etseniz Kime emanet ederdiniz diye soruyoruz. Şu dakikaya kadar önde giden isim Ajda Pekkan. Ama biraz biz yönlendirdik. Evet ya o en son sorduğum Sezen Aksu mu Ajda Pekkan, Pekkan mı dedik mı dedi orada dedik yoksa Ajla, ünlüye istediklerini ünlüye, istedikleri, ünlüye bırakabilirler yani. yani. birisi der ki ben Bülent Serttaş'a bırakacağım o zaman hiç karışmıyoruz. Öbürü der ki ben Kamuran Akora bırakacağım. Mesela Erdem Yıldırım ne kadar güzel demiş. Sezen Cumhur Oral'a bırakacağım ben demiş. Tabii 3 3. Üç, üç. sırada birinci sırada Emel Sayın var listesinde. Öyle bir şey. Mesela Yıldırım Bekçi diyen olabilir. Nalalı Altın diyen olabilir. Boktay devam etmedi. Onlar zamanında beraber program yapmıştı. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İlker. İlker Bey hoş geldiniz. Var mı çocuğunuz? E, çocuğum yok ama kime bıraktığama karar verdim. Şimdi netleşti. Hayat <gülüyor> hakkında böyle net planı olan adamları ben hakikaten çok seviyorum. Çocuk e, sahibi olmanın ilk aşaması budur zaten. Evet yani çocuk yapmadan önce kime bıraktığımıza karar verdim. Karar vermemiz lazım. <gülüyor> ne güzel. Buyurun dinliyoruz heyecanla. Ben kayağına bırakırım. Ben kayağına bırakırım, bırakırım diyorsunuz diyorsunuz? Evet. Eğlenceli olurdu evet. hakikaten. Uyuturdu. Neden kayağını tercih ettiniz? Efendim? Neden kayağını tercih ettiniz? O kadar Efendim, ünlümüz o var. O uyu, uyutması gerektiğinde çok kolay uyuturdum bunu söyleyeyim. Hmm. E bebeğime e e <gülüyor> diyerek evet. güzelce uykusunu alsın. Evet. Melek yavrum rahat rahat büyüsün diyor. Evet. Ee, İlker, ne kadar? Bey. İlker Bey çok teşekkür ediyoruz İlker Bey'e evet, hayırlı yolculuklar olsun efendim sağolunuz efendim hoşçakalın ee, mesela ben Emel, Emel Sayın'a ama Selçuk Tekay'a bırakırım hmm. Selçuk Tekay derken ben de Ali Tezer'e bırakacağım <gülüyor> o da ünlü değil mi? Selçuk Tekay da hemen Emel Sayın'ın arkasında keman çalan var ya günaydın efendim illa bir mu musiki merhaba kimle görüşüyoruz? Ee, Kimsiniz efendim anlayamadık orasını Anlayacağız efendim. Evet efendim. Bir daha alabilir miyiz? Üçüncü kere olacak ama. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Aa, Cansu ben Cansu e, şey internetten bağlanıyorum da o yüzden. Anladım, ya, anladım. tamam anladım. ondan ötürü Cansu Hanım anladım. Peki bir şey soracağız Cansu Hanım. <gülüyor> Melek yavrunuz yoktur tahmin ediyorum bu genç yaşınıza. Yok yok yok. Ee, bugün dersim var. Öğrencilerim Melek öğrencilerim var. Hmm. Birazdan çıkacağım Antep'ten arıyorum. Ya biliyorum ben fark ettik fark ettik. Cansu Hanım evet. Evet. Ee, peki sizin bir Melek yavrunuz olsaydı kendi, tabii ki o çocuklar da sizin e, yavrularınız, yavrum diye sevdiğiniz öğrencileriniz. Peki ama gerçekten e, yavrunuz olsa, gerçekten yavrunuz olsaydı kime bırakırdınız? Ya benim şöyle bir fikrim var. Bu e, en son Esquire galiba bir oylama yapmıştı. En güvendiğiniz erkekler diye. Evet. E, onda bir işte şey vardı. Serdar Kılıç vardı sanırım ve hani sonucu bilmiyorum ama He. gerçekten güvenilir bir adam olduğunu düşünüyorum. Do doğa ya çıkar. Televizyonda Doğa programı yapan sevgili Serdar evet, arkadaşımız. Evet. Arkadaşım. arkadaşım. Öyle mi? Ya. Gerçekten mi? Ya gerçekten. gerçekten onun da o melek yavruları var. Gerçekten çocuklarınızı şey güvenle, güvenle bırakabilirsiniz Biz ve çok sağlam alırsınız. Eğer e, birinizde de bırakacak olsam Fahri Bey kesin size bırakırdım. Ah kurbanım Serdar'dan gibi. dolayı tanıyor tabii ben oradan teşekkür şekilde... ediyorum mutlu çok avantajlı. Neden peki neden öyle bir şey dediniz neden öyle ya, dediniz? Çünkü e, bilmiyorum eğlenceli bir gün geçiyorsunuz Serdar'dan. Ay kızın aksı pek kalmış kızın Aksu gibi. Çok <gülüyor> <gülüyor> <Ay, gülüyor> Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Yani size bir Ajda... <gülüyor> Sen Ajda Pekkan'a özenirken yok, yok. Sezer Aksu ile aynı şöyle, sınıftasın işte. Şöyle de sorayım. Yok yok. Ben bir röportajını okumuştum Ajda Pekkan'ın. Böyle çok düzenli bir kadın. Hani sabah erken kalkan, hani hiçbir kötü alışkanlığı olmayan biri. Evet. Ama sezonat su biraz daha böyle eğlenceli. Rakırol, de... rakırol diyorsunuz. Ee, evet, rahat bir hanım. Hani ona bırak. Rahat bir hanım diyorsunuz. De, Bana evet. da rahat bir bey diyorsunuz. Anladım peki. <gülüyor> evet. teşekkür, teşekkür ediyorum... Sağ olun. Cazan, teşekkür ederiz. <gülüyor> Görüşürüz. İyi dersler size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sorumuzu Twitter'dan da sorduk. Bir ünlüye çocuğunuzu emanet etsiniz kime ederdiniz diye. Et modern sabahları cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Melek yavrumu Tip Buske bırakırdım diyen Mina Hanım var çok Neyse güzel efendim, tercih ya pilav pilav pilav ruhumuzu dinleyeceğimiz tabii ki Jackie Chan'dır <gülüyor> da kime olacaktı <gülüyor> Jackie Chan'ın geçen gün şeyini seyrettim ben çok güzel ee, bu, filmini mi Karate Kid'in yenisini çevirmişler oradaki Bay Miyagi rolü artık Jackie Chene gelmiş düşün adam tabii kaç canım. yaşına geldi Karate Kid'de Bill Smith'in oldu düşün Evet nereden nereye Günaydın efendim Maalesef dedim. Keşke robotlarla iletişim dersini alsaydık zamanında. <gülüyor> <Maalesef> <gülüyor> dünyayı mı yok edecek yoksa hizmetimizde mi ne mesaj verdi onu bilemedik şu anda. Evet bir telefon daha alıyoruz. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın ben Mahmut Akıl. Mahmut evet. Bey hoş geldiniz var mı hoş çocuğunuz mu? Mahmut Bey? Hiç varmış Kendi, gibi duruyor. Yan, yan odada iki tane kızım var. Aaa ne güzel. Beş daha... ve üç yaşlarında mı? Evet. Normalde Merhaba. kime bırakıyorsunuz? Normalde anneanneye bırakıyorum. Ananı ünlü değil anladım bu kadar. <gülüyor> o kadar. Ya, ünlü değil tabii doğru. Siz çalışıyor musunuz Mahmut Bey? Evet ben yarım yıl çalışıyorum. Part-time devlette öğretmenim. Ha, öğleden sonra çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet. Yoksa aks takdirde kızlarınızı da işe getirip yan odaya koyduğumuz gibi bir durum çıkacak. <gülüyor> öyle bir şey yok, öyle bir yok. şey yok. Şu anda evdeyim, kahvaltı hazırlayacağım onlara. Ne yapıyorlar yanında da? Yani o bizi şimdi ördekti doğru. Onlarla beraber e, günün değerlendirmesini yapıyoruz. Ördeklerle günün <gülüyor> değerlendirmesi. Gündem toplantısı <gülüyor> Gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> gansız, Masaya gansız, oturmuşlar ördekler. Evet gündemimizde ne <gülüyor> var? Bugün ne yapacağız? Bugün ne tip şeyler yine yapacağız? Bugün yemek yemeği şey <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> evet öyle bir durum yani. Ünlülerden Bu ben, kime bırakırdınız? ben size bir eee de bir dinlediğim bir olay. Ali Poyrazoğlu hatta Sedat Aksu oğlunu aç kaldırmış eee Sedat oğlu ve gelip Ali Poyrazoğlu'nunla yemek yiyormuş. Ya Sezen Aksu bile ünlü pek çok kişinin çocuğunu emanet ettiği Sezen Aksu bile kendi çocuğunu Ali Poyrazoğlu'na emanet ediyor o derece diyorsunuz Evet. Yani. bu da Ajda Pekkan'a verilmiş en güzel, güzel cevap, cevap oldu <gülüyor> niyeyse <gülüyor> anlaşılmadı ama yani Ali Poyrazoğlu demek ki öyle bir şey. evleri mi yakın acaba Şeyde yazlıkta bu durumda. O zamanlar hatırlarsanız Ali Poyrazol'un Bir programı vardı hafta sonları yapardı orada e, Yanlış hatırlamıyorsam yani O zaman da böyleydi yani e, Birebir yemeklerini Gelip yani Ali Poyrazol'un da yediğini evet. e, Canım alayım. Ali Poyrazol'la hep dışarıdan güzel Pide döner söylüyormuş o yüzden yiyormuş Ben de çocukken <gülüyor> bayılırdım öyle şeylere Ayvalı et <gülüyor> Tatlılara garip böyle orjinal tatlıları şeyleri var. Biraz değişik eczacı kökenli olduğu için böyle karışık. Ayvalı et tatlısı. tatlısı iyi olur derler. Evet. evet. Osmanlı'dan kalma değişik bir mutfak tabii ki. İyi valla evet, çok güzel var. bir e, magazin bilgisiyle programın bütün gidişatını değiştirdiniz Mahmut Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi Sağ olun. Güle güle. Ne, Ali Boyrazoğlu bir anda zirveye Hı. çıktı şu an. Kimde yemek yiyor diye bir şey de yapalım ya bundan sonra. <gülüyor> bir sonraki programımızda. <gülüyor> Bir sonraki programımızı kaçırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Selim. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş siz şu anda? Ee, şu an yoldayım. Eskişehir yolundayım. Melek yavrunuz var mı? Ee, maalesef yok. Şimdilik yok. Şimdilik yok. Düşünüyor musunuz? Evet. Ya, belki ileride olabilir. Evet. Ha, düşünün deriz biz zaten evet. bu genel olarak. Peki e, evet. siz yavrunuzu kime bırakırsınız? Ee, benim yavrum olsa elbette ki herkesi ailesine bırakmak ister ama madem ünlülerle ilgili bırakmamız gerekiyor. Ben kraça bırakırdım. Kraça bırakırdım <gülüyor> ya vallahi. <gülüyor> Neden Selim Bey? Biraz anlatır ee, bir mısınız? Şey. Hanımı pepe yapıyor ya o yüzden olabilir mi? Çünkü Krecin hanımı <gülüyor> pepeği yapıyor diyor. Aynen diye. öyle. Aynen yakaladınız. Pepeği yaptığı için e, ee, hayatı hayata bakış açıları e, ve e, çocuğu yetiştirme tarzlarının çok iyi olabileceğini düşünüyorum. E, o zaman yani, Ayşe zaman... suya bırakın. Niye kraça bırakıyorsunuz? Onun ismini hatırlayamadığınız için mi kraça bıraktınız? Yani eşinin ismi Ayşe'ydi galiba. Bilmiyorum tam hatırlamadım ama Ayşe Ayşe Su Bilgiç diyebiliyorum ama Ayşe Su <gülüyor> Şarkısından... Bir ilginç diye şarkısı var <gülüyor> Ayşem şarkısı ona içine yazmıştı ya Evet ee, Yani onlara bırakırım ee, Gerçekten de hem normal hayata bakış açıları Hem de çocukları yetiştirme tarzı açısından e, Bayıldım diyor Siz Pepe'nin yani hastasısınız anladığımız kadarıyla Çocuğun pepe olsun. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ee, Tam bilinçli adam işte. Evet ya. yani planlar net. Aynen Orada öyle. O, o yapıyor. Onu. Adam 10 yıl sonra nerede olacağını biliyor. Bak şu anda neredesin diyorsunuz. İşe gidiyorum. Yoldayım diyor. Ama 10 yıl sonra sor. Gene nerede olacağını çok iyi biliyor bence. Bu iki örnekten de nasıl üzere senin bey kendini bilen kendini tanıyan bir insan. Günaydın efendim. Maalesef, evet. Maalesef, maalesef Anadolu. Bu arada çocuk mesela Pepe'den sıkıldı, hemen Crash'te kolboyculuk oynadı. <gülüyor> ya da geçerler 9 8'lik iki şarkı söylerler, biter gider yani. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Tülin Hanım. Tülin Hanım hoş geldiniz. Var mı çocuğunuz? Var. 17 yaşında bir kızım var. Maşallah. Maşallah. Artık kimseleri bırakmanıza Yedim gerek yok. Geldi üniversite tam. sınavına seneye biliyorsunuz. Lise ne yazık ki dört yıl artık. Önümüzdeki sene gelecek. Hadi, şimdiden evet. başarılar Tülin Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah sizler gibi ötgülü olacak. İnşallah. Ağazı. Var, Ağazı. Var, umarım gerçekleşecek. Var mı bir bölüm böyle hedeflediğim? Mimarlık. Mimarlık, Mimarlık istiyor. istiyor. Ama ne kadar güzel. Mimarlık öğrencileri otobüslerini biniyor biliyor muydu? Biliyorum. Biliyorum. biliyorum. Biliyor, biliyorum, biliyorum. Biliyor, <gülüyor> bileyim, biliyor. Bölümden daha çok ona dikkat edin sınav, sınavdan önce. Tercihler sırasında. Çünkü bizim forumda oraya bir yeri işaretledik. Otobüsleri binmek istiyor musunuz? istemiyorsunuz mu diye. Orada yanlışlıkla biz istemiyoruz yazmıştır ve yıllardır otobüslerine binemiyoruz sırf bu yüzden kızın de... özel şoförü var efendim annesi var her istediği saatte ne kadar güzel <gülüyor> O yüzden sanıyorum devam edecek şoförlüğümüz bir dört sene beş sene daha. Belki Tülin <gülüyor> Belki Tülin Hanım. E, o zaman artık de büyümüş. Dediği bölüme girebilir o zaman. Büyümüş <gülüyor> ama küçük olsaydı kime emanet ederdiniz? Ben Sezen Aksu diyorum. Sezen ee, Aksu diyorsunuz tekrar. Evet. Yani daha bir anaç, daha bir duygusal, daha duygusal e, ana bir... Ana sonuçta bana. o da bir ana. Aha yani ama tarz olarak sanki daha uygun. Peki Sezen Aksu... Eğer mesela diyelim ki o gün Sezen Aksu müsait değil. Onun yerine düşündüğünüz biri var mı? Ya da ondan Faire daha kıymetli. Fahir'i bırakacağım. Kıymet Fahir'i bırakacağım. Ay Fahir. <gülüyor> Ay Fahir. <gülüyor> <Ay, farir. gülüyor> Tülin Hanım evet. çok teşekkür ederiz. sağ Sağolunuz efendim. Ederim. Valla yani, Tülin sağ Hanımcığım. Sağolunuz. İyi yayınlar. Sağolunuz. Evet üyünüz diyorum. Yahu vallahi insan bir o, şey oluyor yahu. Ajlara bırakırım demiş Lokumantasyon e, dinleyicimiz. Eğer çocuğu yemezse çocuk çok eğlenceli vakit geçirecektir. Emine beder bakamazsa kimse bakamaz benim yavrıma demiş satılmış usta. Ve Oya Türek. Ben Oktay'a bırakırdım. O da bizim gönlümüzde bir seyir bir sonuçta. Ya tabii ki. Canım benim. Ben de ona sonuna kadar sahip çıkardım sizin Öncelik, melek yavrunuza. Aranızda en efendisi demiş. Ay Çok Aram. teşekkür ederim. Efendini kazandırır. Estağfurullah. Oktay olur mu ne demek ya? Hepimiz biliyoruz en efendimizin Oya Hanım bunu yazıyorum bir yere. Çok teşekkür ederim. Ne zaman ihtiyacınız olursa buyurun gelin. <gülüyor> son bir telefon alalım mı? reklamlarda coşalım mı? Son bir telefon alalım, alalım En anca. son son alalım. Alalım, alalım. En son son alıyoruz sevgili Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimi görüşüyoruz? Alo. Alo, Alo efendim. Sesim geliyor mu? Günaydın ben Eylem. Eylem, Hanım, Eylem Hanım, hoş geldiniz. geldiniz. Neredesiniz şu anda? Teşekkürler. Benim 5 yaşında bir oğlum var. Maşallah. Evet bırakacak olsam Ajda veya Sezen'den Sezen'e bırakırdım. Çünkü daha neşeli bir insana bezliyor en azından. Sezen Aksu diyorsunuz. Ama ondan çıkardık artık. Şimdi yani ünlülerden kim olur? Ünlülerden Rutkaya size bırakırdım. <gülüyor> Doğa yani... Rutkaya biliyorum diyorsunuz. Oradan zaten ne olacağı belli diyorsunuz yani şöyle çocuk hani bir ağlasa falan bir şey olsa hani öyle bir konuşur ki adam şiir gibi ninni gibi gelir herhalde susan yavru neler gibi. ağlıyorsun falan mı? <gülüyor> evet, evet. Hani Ege Kalecan'dan Rutka Ezi evet, geldi, geldi az abi. önce onu yakaladık değil mi <gülüyor> evet evet öyle sizden de Fahir'le e, e, Oktay'a bırakırdım <gülüyor> çünkü onlar çünkü evliler o yüzden mi çok teşekkür, teşekkür ederiz Zeynep evet, sağ olun hayır, hayır yenim de ben çok iyi bir baba olduğuna eminim. Ama e, çocuğu olan insanlar da böyle bir bıkkınlık oluyor. Bıkkınlık bende de var. Yani mesela bir şey olduğunda ya aman bir şey olmaz falan net geçiştiriyorsun ama çocuğu olmayan insanlar çok küçük bir şey bile olsa çocuğa daha böyle bir özeniyorlar. Pimpirlikte oluyorlar onlar ha, değil mi? Doğru. Evet evet. evet. Biz çocuğu olan insanlar biraz daha böyle kaşarlamış mı diyeyim? Estağfurullah. Yani, el, elimi kestin ya tamam bir şey olmaz falan biraz daha. Çünkü çocuğun ilk yıllarında biz öyleydik ya Ege sen de hatırlarsın. Yani mı? şimdi hanımefendi doğru bu, bana bu çocuğunu bıraksa kafası yarasa çocuğu kafası yanıldı bunun da oraya biraz peynir koydum falan diye tuz da değil yani peynirle de şey çok te değil. çok teşekkürler efendim Görüştürüm teşekkür ederiz Eylem Hanım çocuğumun olması bana dezavantaj oldu dinleyicilerimizin çocukların bana emanet edilmeyeceğini öğrenmiş oldum şu anda yalnız çok doğru zamanda yapıyoruz şu programa yani bir özel gösterim öncesi falan yapsaydık vallahi var ya ne para kırardık Oktay Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo TÜBİRON Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler ünlülere çocuk bırakma konusunda gelişmeler var Lola Başak Lola Gökçe ee, Rumuzlu dinleyicimiz bize Nüket Duru cevabını vererek çita'yı yükseltti. Çıtayı yükseltti Nüket Duru. Yok kanal açtı ya. Sena Çıt Hanım. Ege sana bırakırım ben yavrumu demişler. Sen, de Sen bence sahte bir tanıdıklarına şey mi attın mesaj mı attın bana oradan bırak. bana da bıraktırtırsanız evet Çünkü bu oylarla ya. ben bir sonraki tura kalacağım veya kalmayacağım bugün belli olacağı için. Ya bırakır mı bırakır yani öyle. Ha, işte yani istediğine işte tecrübesi var sonuç ha, yani. Öyle düşün. Buradan da anlıyoruz ki çocuklarımızı ona buna bırakmaya çok hevesliyiz. <gülüyor> Kimselere bırakmam diye cevap gelmedi yani. Gerekirse bir sinemaya gitmem, bir yemeğe gitmem. Gerekirse gitmen. programımı iptal ederim diyen bir çift laf. Gerekirse bir hafta aç kalırım ben çocuğumu kimselere bırakmam diyen dinleyicimiz çıksaydı. Keşke hepimize tokat gibi bir cevap verseydi. Olmadı. Canları sağ olsun. Nukhet Turu. Ben Nukhet ya takıldım ya. Niye Nukhet Turu? evladı var mıydı? Melek yavrusu? Evladım. Ne? Vardı be. Niye olmasın? Cenk anne iyi bir dostu oldu bir dönem. <gülüyor> Yani bilmiyorum bu sana istediğin tipi cevap var ama yani yok bildiğim kadarıyla. Türkan Şoray dendi mi? Yok onu dendi. Yılmaz Murgül cevabı geldi Bora oyuncu'dan. Vardır bir bildiği evet. Bora'nın. Bir anda büyük harflerle okumayı öğretebilir. Bak Twitter'e böyle yazıyorsun diye. Çocuk bir şeyler de öğren aslında bir gece gidiyor orada birkaç saat geçiriyor. Döndüğünde bambaşka birisi olarak gelme şansı var. Ne güzel. Yani e sadece olabilir yine öyle büyük harflerle. Yavrum bırak amcanın peruunu diye. En son çünkü ayakkabıları giydirirken öyle tartışmalar olur. Getirirken zor. Yani bıraktıktan Onu sonra, sonra ayrılma, ayrılma aşamasını ek... da düşünmek lazım. Kitaplara aslında. kafa attığını düşün yani. Aksu'ya çok eğlenceli diyorlar da çocuk sonra gelmez. Bir de şımartırdı saz Sezen Aksu çocuğu. Tabii canım. Orada mutfak masasının altında saklanmış. Hadi yavrum gel ayakkabımız giyiyoruz. Kapı aç. Sezen kapıyı kapatat. Mesela mecb diye. mecbur kalsınız. Çünkü Sezen Aksu da olsun, kombi yapıyor yani. <gülüyor> ben düşünmek zorunda. Mecbursunuz tamam mı bir tanesini bırakmayalım. Söyleyeceğim isimlerden. İsimlerden. Hatta bir tanesi isim değil. Ee, kurum. kurum. <gülüyor> bir kurumun bir elemanı. Ay kurumun yanında yaş dayanıyor. Bu yüzden ben... Eee... <gülüyor> <gülüyor> sen de çocuğun var Melek yavrum var. Tamam, Ege ha. sana da soruyorum. Haluk Levent'e mi bırakırsınız yoksa Yüksek Sadakat'in sol üstüne mi? Ya ama Oktay sen var hep bel altı vuruyorsun ya. Yüksek Sadakat'in sol üstü hiç bak tereddütsüz cevabı. <gülüyor> Onu salça ekmekten sürüm <gülüyor> sürüp yediriz öyle. bak. Ben Haluk Levent, Haluk Levent'e bırakıyorum. Haluk Levent mi? Adam, Levent ben çünkü o da solcudum. <gülüyor> o çünkü öyle biliyorsun. O diye geldiğinde <gülüyor> ben de solcuyum Ben diye. de solcuyum diye atıyorsunuz demişti Haluk Levent. Oradan mı kazandı Fahir? Bilmiyorum. Çünkü bir gün o açıklamasının ben bir şey yarayacağını düşünüyordum. <gülüyor> Haluk Levent sıska adam. Hiç o yedilemez Nasıl sıska? Vallahi Haluk Levent'i sen görüyorsun. adam. Sen 20 yıl önceki kuru Ama görüntülerini hatırlıyorsun. Yüksek sedakatın solisti öyle mi? Maşallah. Maşallah. <gülüyor> Bu pantolon bana olmuyor. <gülüyor> Bu pantolon şu anda bana olmuyor. Eskiden oluyordu. Bakayım. Geçil <gülüyor> pantolon. <gülüyor> Ay neyse. İkisini de çok seviyoruz yoktan. tabii ki. Bir tanesinin Vaktiniz ismini var. bilmesek de ikisini de çok seviyoruz. Ne dedin Ege? Ya vaktimiz var. Bir tane daha sorayım mı? Peki, yani daha Melek yardımınız olsa. İki Hı. tabak yemek var. Bir tabak. Bir tabak. Mark marka değildi. Ya onu niye ezir söyleyesim geldi. Bir der daha. Sevgi diziciliyim. Özür dilerim Fahri. Anlaşılmayan e, seçenekten sunulmuş. Bir, bir tabak porselen, bir tabak şey mi? Bir tabak melamin mi? Hangisinden evet, yedirirsiniz? Hangisinden yedirirsiniz? <gülüyor> Tabii ki. Ben önce içinde ne olduğuna bakarım. İşte aradığımız Gerçek cevap baba. buymuştu. İçinde, i̇çinde mesela ikisinde aynı şey varsa... Tabii ki misafah. ...hangisi daha fazla işte onu alırım. <gülüyor> Sevtap çapçı Cem Yılmaz hem ona da bir alıştırma olur demiş. Doğru bak Cem Yılmaz da çok iyi bir isim ya bu konuda. Hem güzel bakacağı şu anda çünkü pimpirikli bir prova olarak göreceği için güzel bakacaktır. Bak ben gönül Atlıya Tarkan'a da bırakırım ha. Vallahi bırakırım Tarkan'a da... Sebep? Sebep? çok güveniyorum. Farkan, Cem Yılmaz bu ikisine, çok, özellikle bu ikisine <gülüyor> hiç güvenmediğim bir tane de şey yapar mısın? Tabii ki sanatçı kişiliği değil. Ama çocuğa bakamaz şeyin birisi var mı? Gülben Ergen. Üç tane var Oktay. Ama kendi çocuğu. <gülüyor> Öyle Onda sıkıntı yok. Kendi çocuğunda sıkıntı yok. Başkalarının çocuğunda sıkıntı olabilir endişesiyle. Maalesef Gülben Ergen bugünün kaybedeni oldu. Evet. Hadi kapatalım ya. Yani ne güzel konuşuyor. O zaman bir günde yamyam yam olsanız ünlülerden kimi, kimi yerdiniz, yerdiniz diye. diye. Bir konu var. Yarın özgürlüğü programda yani o, konuşacağız. O çok zor soru ya. Nasıl zor soru ya? O yani, kadar gözünüzden yeme, geçir. Yeme anı mı yoksa sonrasındaki evrenin durumunu düşünerek cevap bak, vereceksin? Yok. Yani ikisi de çok tehlikeli yani bir bak. Yalnız bunu aç açına karar vermeyin o çünkü. Evet. Hakikaten doğru bir karar verem. Aç Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını walk on I think of